Oh yeah. İzlediğiniz Kainat, bugün 13 Haziran Salı Yıl 2017, ay 6, gün 164, Hızır 39 1438, Hicriyiz, Ramazan 18, 1433, Rumi Mayıs 31 İstanbul için iftar vakti 20.45 Günün malumatı, Çevre Koruma Haftası daha fazla bozmadan bizden sonrakilere devredebileceğimiz bir doğa, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır. Büyük saatli, marif takvimi. Joanabo pare papia também. Ficha coragem bufinca pé sem asoca vimirim Já não vou poder papear também e já viu um bocado comigo Ficha coragem bufinca pé sem asoca vimirim já coragem fim café sim mas só tá vim virim hojalimaña aparecer já cai ano 2000 só lista bem as peras água, fome com doença tá continuado, nós nunca fiz até as peras águas, e curmeça, fiz, peras águas. meu culão pra casa tá menino, mãe de atalha se a som graça, a Joana com seus meninos, um dia trabalho tá fazendo falta, a Joana com seus meninos, um dia trabalho tá fazendo falta. balança pavian e urra e castasuro no suru teneviran balança pavian e urra e toma son jam parlato supono la grande pa Kez açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı haftanın ikinci gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra bugün yalnızım yani Can Tombil izinli ve e, Ferrak Kabille ile birlikte yapıyoruz programı çünkü Selahattin Çolak da izinli. Bugün değişik bir kadroyla huzurlardayız ama Emre Gümüşer de destek vermeye devam ediyor. Günaydın. Evet hepinize günaydın dedik Ve şimdi Çaldığımız parçayı Söyleyelim Girişte Mayra Andrade'den Huana Adlı parçayı çaldık Huana'yı Neden çaldığımızı da Bırakalım Eduardo Galeano anlatsın bize Kadınlar Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Bir baş belası doğdu. Juana Manso bugün 30 Haziran 1819'da Buenos Aires'te vaftiz edildi. Kutsal sular onu uysallık yolunda yaşama başlattı ama Juan Manso asla yumuşak başlı biri olmadı. Rüzgara ve akıntıya karşı gelerek Arjantin ve Uruguay'da kızlarla oğlanların birlikte öğretim gördükleri, dini eğitimin zorunlu olmadığı ve fiziksel cezanın yasaklandığı laik ve karma okullar kurdu. Arjantin tarihinin ilk eğitim müfredatının yanı sıra birçok eser kaleme aldı. Bunların arasında evlilik hayatının ikiyüzlülüğünü yerden yere vuran bir roman da bulunuyor. Juana ilk halk kütüphanesini ülkenin iç kesimlerinde kurdu. Boşanma diye bir şey henüz yokken boşandı. Buenos Aires gazeteleri ona küfretmekten büyük zevk alıyorlardı. Öldüğünde kilise onun cenazesini kaldırmayı reddetti. Kadınlar Eduardo Galliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Evet tarihte bugüne de Kısaca bir göz atalım 1525'te Bugün Martin Luther Katharina von Bora ile Evlenmiş halbuki Roma kilisesi Katolik kilisesi rahipler ve rahibelerin evlenmesini kesinlikle yasaklıyor. Onların daimi olarak bekar kalmasını istiyor. İşte böylece de protestanlığın böyle bir evlilik gibi bir sebepten de doğduğunu söylemek pekala mümkün tabii. Tek sebebinin bu olduğunu söylemek mümkün değil elbette ama 1970'te bugünse The Beatles'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde şeye giren, listelere giren son bir numaraya yani listelere giren değil bütün şarkıları listelere giriyor da bütün şarkıları bir numara olmuyor. Bu son bir numara olan şarkısı zaten kısa bir süre sonra da The Beatles grubu dağılacaktır. Bu şarkının adı da The Long and Winding Road. 1994'te de bir, bugün bir jüri Alaska'da Anchorage şehrinde Exxon Exxon Mobil şirketinin... ...ona ait olan bir şilebinin... ...büyük tankerin... ...kaptan... Joseph Hazelwood tarafından... Exxon Valdez diye adlandırılan... ...felakete, büyük çevre... ...felaketine, ilkımına sebep olduğu için... E, ...suçlu... ...olduğuna, dikkatsiz... ...ve ihmal suçlarını... ...dikkatsizlik ve ihmal suçlarını... işlediğine dair bir... ...karar vermiş 1994'te... ...bugün ve e, oradaki balıkçı kasabalarında yaşayan bütün şeylerini çevreden sağlayan geçimlerini temiz bir çevreye bağlı olan hayatları insanlara yerlilere de 15 milyar toplam zarar ziyan tazminat kararı vermiş ama sonuçta bu da, bunun da yarısını bile ödemediğini hatırlıyorum tarihte tekrar onlara duruma göre bakarız Evet, tarihte bugün de bu şekilde. Şimdi günün haberlerine bir göz atalım, bakalım. Ee, çok berbat, gene günün gündemi belirleyen berbat haberler var. Yemen'den büyük bir açlık ve kıtlık felaketi içinde bulunan İnsanların, Birleşmiş Milletler'in ve çeşitli yardım kuruluşlarının ardarda can siparane bütün dünyaya çağrıda bulunduğu, çıldık çıldı çağrıda bulunduğu halde pek bir yardım gelemiyor. Ve dolayısıyla şöyle bir haber var. Kolera salgını baş gösterdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de başını çektiği daha desteklediği Suudi Arabistan'ın başını çektiği bombalama kampanyasının e, ülkenin sağlık, bütün hijyen ve su sistemlerini mahvetmesinden dolayı e, büyük bir hastalık salgını baş, baş gösterdi. 859'dan fazla insanın öldüğü tespit edilmiş sadece koleradan. Yani bu da şu demek oluyor. Biraz da orta çağları artık andıracak bir şey aldı. Kara ölümü, hıyarcıklı vebayı andıracak şekilde kolera beklenen bir salgındı dediğim gibi. Her dakikada bir sivilin öldüğünü bildirmiş dünkü şeyin manşet haberiydi. Demokrasi Now radyosunun ve televizyonunun. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar en az 859 kişinin öldüğünü, tespit ettiğini söylüyor. Yüz binden fazla insan e, hastalanmış durumda. E, enfekte olmuş. Bu da e, Hakim El Kahlani diye bir sözcüsü Sağlık Bakanlığı'nın Yemen'de diyor ki olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldık. Bu epidemik karşısında, salgın karşısında hiçbir şey yapamıyorum. E, kendi güçlerine kaldı. Uluslararası yardıma ve güce ihtiyacımız var. Bu salgınla baş etmemiz ancak böyle olabilir diyor. Geçen ay Başkan Donald Trump bir dizi silah anlaşması yaptı. Suudi Arabistan'la ve hatta belirtildiğine göre 110 milyar dolarlık tek bir seferde yapılmış. Tarihin en büyük silah yardımı da kayıtlara geçti insanlığa karşı suç kategorisine girdiğini belirtiyor. Bütün uluslararası kuruluşlar başta Birleşmiş Milletler olmak üzere. Ve şu ana kadar 2015'te başlamıştı. 2 yıllık bir süre içinde 10 üzerinde insan hayatını kaybetti. Ama bu kolera salgını devam ediyor. Çok berbat bir durumdayız diyebiliriz rahatlıkla. Aynı zamanda Rakka'da, Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği savaşan güçler IŞİD'le savaşıyorlar Rakka'da. E, dün de e, bahsetmiştik e, Can'la birlikte. Beyaz fosfor denen bir gaz yakıcı gaz kullanılıyor, bir silah. Bu da uluslararası hukukun e, yasaklamış olduğu bir başka silah. Hiçbir şekilde ne sivil ne de herhangi bir alanda kullanılmasına izin verilmiyor. Kitle-i muhasila gibi bir şey ve yalnız Rakka is being slaughtered silently diye Rakka sessizce boğazlanıyor diye bir gazete diye kendilerini adlandıran bir gazeteci grubu hem fotoğrafları hem de bir video paylaştı ve baya beyaz fosforun havayı doldurduğuna dair Kanatları kuvvetlendiren bir şey oluyor. Perşembe akşamı, geçen Perşembe görülüyordu bu ve şehri IŞİD'den geri almak için yapılan şeyde insan e, etini kemiğe kadar yakabiliyor ve oradan sonra da yaralanan o kimyasalın yaktığı yaraların da günler sonra tekrar alev aldığını, alazlandığını ve insanları zehirlediğini Kurbanları ve organ yetmezliğinden Ölüme ulaştığıda Belirtilenler arasında New York Times'a adı verilmeyen Bir Amerika Birleşik Devletleri Yetkilisi demiş ki Amerika, Amerikan güçleri Amerika'nın destek aldığı güçler Amerika'nın destek verdiği güçler Rakka'da çarpışanlar Beyaz fosfor Şeylerine Sahipler silahlarına sahipler demiş ve açıkça kullanılması da aynı zamanda Rakka'da bir başka vurmanın vurulması sonucu bir kafede internet kafede 14 sivilinde ölümüne yol açmasıyla ortaya çıktığını aynı günde ortaya çıktığında söylemek lazım Suriye İnsan Hakları izleme kuruluşu sivillerden birinin ölenlerden birinin bir aktivist olduğunu ve o sırada rapor yazmakta olduğunu üstelik çok trajik bir olay olduğunu da söyleyelim bunun o sırada bir rapor hazırlıyormuş hava saldırısı Elhason adlı El Net adlı internet kafeyi vurdukları zaman tam da insan hakları raporunu geçerken olmuş son derece Bildik ve işte e, mikrokozmos diyebileceğimiz olaylar dünya halini bir kapsül halinde veren şeylerden bir tanesi bu da. E, ayrıca Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bombardımanda dronlarla mı bilmiyorum tam Nangarhar bölgesinde eyaletinde 3 sivili öldürdüğünü Afganistan'da bunlardan ikisinin çocuk olduğunu belirtiliyor. Bir yol kenarı bombasıymış. Bu sonradan öğrendim. Amerika Birleşikliği, pardon bir yol kenarı bombasına karşı Amerikan askerleri ateş açmışlar ve 3 sivili 2 çocuğu öldürmüşler bu arada. Bir ee, şey, haberleri de veriliyor. Bir Afgan ordusundan komando birdenbire saf değiştirip Amerikan askerlerine ateş açtı diye. Orada da diken üstünde insanlar ortak bir operasyon yapıyorlarmış askeri operasyon tam Amerika Birleşik Devletleri ve Afgan ordusunun ve bu cinayetler diyeyim artık gerçekleştiği zaman bu yıl şu ana kadar 6 Amerikan askerinin öldürülmüş olduğu belirtiyor. Irak'a geçersek 21 kişi bir intihar saldırısında Bağdat pazarında bir pazarda başkent Bağdat'ın güneyinde bir pazar yerine Geçen Cuma'dan bir haber bu. İntihar bombası. 21 kişinin öldüğü haberi var. Ee, ayrıca Pentagon'un Afrika'da da bütün kıtalarda, Orta Doğu'da, Yemen'de, Afganistan'da, Asya'da, Orta Doğu'da, Bağdat'ta ve Afrika'da, Somali'de, El Şabab'a karşı bir saldırıda kaç kişinin ölüp kaldığı bilinmiyor, verilmiyor bu haberde. Ayrıca bir başka şey Filipinler ordusu zor durumda. Özellikle Mindana eyaletinde güneyde Marawi şehri IŞİD'de bağlılığını ilan eden isyancılar tarafından baya ciddi şekilde militanların eline geçti geçmedi haberleri varken Pentagon özel operasyonlar yapacağını duyurmuş. Yani Filipinlerin o durmadan insanları öldüren Duterte adlı başkanına yardım olarak geliyormuş Amerika Birleşik Devletleri'nin 300 ila 500 askeri ve Filipinler'de ve direkt doğrudan çatışmalara girmedikleri belirtiliyor ama 23 Mayıs'ta Marawi şehrini ele geçirdiler de bağlılık gemini etmiş olan militanların bunun üzerine durum değişiyor mu diye tartışmalar devam ediyor Müthiş bir şey çağında yaşamaktayız. E, yani şiddetin kol gezdi ve özellikle de sivillerin felaket bir şekilde devam ettiği e, bu arada da bir günün en önemli haberlerinden bir tanesi de e, bütün bakışlar Amerikalılar özellikle Trump'a yönelmişken süper zenginlerin bütün ülkenin servetini giderek daha az sayıda elde toplandığını belirten yeni istatistikler de çıktı. Yani yalnız bu şiddet sarmalı bütün dünyayı sarmış değil. Hastalıklarla beraber aynı zamanda bir başka hastalıkta büyük bir eşitsizlik ve adaletsizlik sarmalı 2016 verilerinin Paul Buchheit'in e, gazeteci ve yazar romancı Paul Buchheit'ın yazdığına göre Common Dreams'den alıyoruz bunu da 2016 verilerine göre dünya nüfusunun en yoksul %5'i aşağı yukarı toplam 410 milyar toplam servete sahipmiş idi Şimdi bu 2016 verileriyle 2017 verilerine göre dünyanın en zengin 5 kişisi. 5 grup değil, şirket değil, ülke değil, 5 insan, hepsi erkek 400 milyar dolarlık servetin üzerindeler. Her biri yani dünya nüfusunun en yoksul %5'inin servetine sadece 5 kişi sahip. Dolayısıyla da ortalama alındığı zaman her bir kişi Bunların adlarını filan biliyoruz Hepsinin 750 milyon insanın toplam Para ve mal varlığına sahip oluyorlar Yani bir kişi eşittir 750 milyon kişi Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu Artık iyice Tartışma konusu Olabilir İsimlerini Şöyle bir geçecek olursak Bill Gates Warren Buffett Jeff Bezos, Mark Zuckerberg adlarını saymamız şimdilik yeterli olabilir. Yeryüzünün en önemli problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu yani Jamie Corbyn'in de işçi partisinde büyük bir kazanım elde eden işçi partisinin de başkanı, liderinin söylediği gibi Britanya'nın terör patlamalarını şeyle bir blowback olarak nitelendirmesi gerektiği ne söylemişti Jeremy Corbyn. yani Britanya'nın içine girdiği ve büyük ölçüde sivillerin de ölmekte olduğu çeşitli ülkelerdeki savaşları Irak, Afganistan, Suriye gibi yerlerde ve Afrika'daki savaşlara girmesinin sonucunda ülkeye blowback olarak yani geri tepme olarak geliyor demişti. Enteresan bir şey şu anda öfke çağı diye adlandırılabilecek bir çağın içine girmiş bulunduğumuzda birten kitaplar yayınlanmaya başladı. Chris Hedges'ın Öfke Çağı adını taşıyan dün yayınlanan Truth Dig sitesinde yayınlanan yazısında önemli bir yeni kitaptan bahsediliyor. Pankaj Mishra aynı adında bir kitap yazmış. The Age of Anger, A History of the Present diye yani Öfke Çağı şimdinin şu anın tarihi diye ve ...son derece önemli bir şey... ...bu büyük bir... ...modernizasyon ve tüketim toplumunun... şeylerin ...gelişmesinin sonucunda... ...bütün sosyal, kültürel ve... ...dini geleneklerinde... ...ortadan kaldırılması... ...köklerinin sökülmesi ve... ...yeni ütopyacı, yeni... ...neoliberal bir ideolojiyle... ...birleriyle... E, çok az sayıda serveti bir dizi global oligarkın elinde toplanmasına yol açıyor. Bir avuç hırsızın diye de nitelendirilebilir. Para babasının elinde onlar vergi kaçırıyorlar vesaire. Bunları yazıyor ve toplumun çöküşe doğru gitmekte olduğunu yazmakta. E, kitle kültürü de zaten okullar ve medyada dahil olmak üzere giderek... Bu küresel bir, global bir reality show'un içinde yer alıyor. Kapitalizmin bütün herkesin herkese karşı savaşı, insan insanın kurdudur. Yani işte e, filozof Hobbes'un sözünü ettiği şey, e, Thomas Hobbes'un sözünü ettiği şey meydana e, geliyor diyor. ve Cihadiler de diyor Müşra, Müşra. E, bu teröristler diye adlandırılanlar geleneksel İslam'ın e, ölümünü aslında sergiliyorlar. Yeniden doğumunu değil diye çok ilginç yorumları var. E, ne yerimiz ne de e, zamanımız müsait buna ama şöyle bitirelim yazıyı. Yani insanların tarihin çöplüğüne atıldığı zaman topluca kitlelerin sınırsız savaşlar demokrasi adına ve Batı medeniyetini adına yapılan savaşlar e, kesinlikle büyük kitleleri de kurbanları arasında getiriyor. İster bunlar bir Trump gösteri, Trump Lehine bir gösteri de olsun, ister e, Pakistan'da bir radikal Müslüman e, camiinde olsun şiddet peşinde koşan bir toplum ortaya çıkmasına yol açıyorlar. Nitekim mesela bu bir ufak parantez açarak söyleyeyim. Pakistan'da yeni bir haber de çok taze bir haber. Sadece internet üzerinde e, dine küfretti iddia edilen bir kişinin idam edilmesine doğru gidilmek üzereymiş. Şu sıralarda gelen son taze haberlerden bir tanesi. Yani e, Mişra'ya tekrar dönecek olursak e, Hintli bir analistci Pankac Mişra e, şunu söylüyor Amerika'da e, çalışıyor ama bildiğim kadarıyla öğretim üyeliği yapıyor e, tarih bugünü enforme ediyor ve Albert Camus'un aslında otoentoksikasyon dediği yani kendi kendimizi zehirliyoruz dediği ve kendimizi içine kapattığımız kimliğin içinde büyük bir güçsüzlüğümüzü hissettiğimiz için, önceden gördüğümüz için kendi kendimizi zehirlemeye gittiğimizi Albert Camus de yazmıştı, egzistansiyelist, yazar ve felsefeci. Bu otoantitoksikasyon denen şey, kendimizi zehirleme, buna karşı bunu görüp tedbir alamazsak, bu öfke ve şiddet hem içeride hem dışarıda giderek küresel bir kıyamete doğru devam edecektir. Yani Walter Benjamin'den de bir alıntı yapıyor Chris Hages dün çıkan yazısında ve Alman felsefeci filozof Walter Benjamin'den diyor ki bu insan insanlığın kendisine kendi kendisine yabancılaşması öylesine bir dereceye ulaştı ki artık kendi yıkımını birinci derecede bir estetik zevk olarak görebilir deneyimleyebiliyor diye yani sonuçta Mısır'da Libya'da Mali'de Suriye'de ve başka pek çok yerde e, Mişran'ın da belirttiğine göre Pankaj Mişran'ın da belirttiğine göre aşırı Hava olayları, iklim olayları, nehirlerin ve denizlerin içindekilerden boşalması, yani balık yerine plastiklerinde olması ve gezegen üzerinde böyle dev bölgelerin tamamen çölleşmesi. Bu çatışmaları tabii çok artırıyor. Su savaşları falan deniyor ya ve sonuç olarak mülteciler de evlerinden bu Evlerindeki yaşadıkları yani ülkelerindeki bu kaostan Avrupa'ya doğru giderken ciddi bir siyasi kararsızlık yaratıyorlar. Ve biz geleceğe doğru böyle uyur gezer gibi yürürken ve ekosistemde ekolojik sistemde düzenli bir şekilde çöküşe giderken sonuçta bütün sistemler çökecek diyor Chris Hedges'in Meşra'dan yansıttığı kadarıyla söylüyorum. Meşra iki uyarıda bulunuyor. İnsanlığın kendini yok etmesinin iki temel yolu var. Birincisi dünya çapında iç savaş, sivil savaş ya da doğal çevrenin e, yıkımı, yani gezegenin üzerindeki canlılarla sistemle beraber yıkımı ve bu ikisi hızla bütünleşiyor birleşiyor hem e, dünya çapında iç savaş sivil savaş hem de göğsel iklim değişikliği yıkımlar e, bir arada bir araya geliyorlar ve e, şöyle bitirmiş elitlerimiz önümüzdeki tehlikelerin farkında olmadan kendi kibirlerinin kibirleriyle gözleri kör olmuş ve ihtiraslarıyla Bizi e, ölüler alemine taşıyan, kürek çekerek taşıyan Sharon gibi, cehennemin kürekçisi gibi oluyorlar diyor. Böylece bitirebiliriz. The Age of Anger'di okuduğum, yani kısmen okumaya çalıştığım, birkaç paragrafını sizlerle paylaşmaya çalıştığım önemli bir yazı. Chris Hedges'ın Truthdig internet sitesinde çıkan internet gazetesi dergisi diyeyim çıkan dünkü yazısında ama özellikle de Pankaj Mishra'nın yeni yayımlanmış aynı adlı The Age of Anger öfkenin öfke çağı bugünün tarihi günümüzün tarihi şimdinin tarihi adını taşıyan ilginç kitabından bahsediyordu ve eee Türkiye'den de e, biraz sonra haberlere geçeceğiz. Bir önemli deprem oldu. E, 6-10'da iki Richter ölçeğine göre büyüklüğünde bir deprem. İstanbul, İzmir ve dahil birçok şehirde hissedildiği cam ya da mal kaybının yaşanmadığı belirtiliyor. ilk belirlemelere göre. Ama deprem uzmanlarından bazıları da yazlıklarınıza gidin gibi akıl almaz şeyler söylüyorlar. Yazdığı olmayanlar da komşularına gitsin gibi. Tuhaf açıklamalar getirmiş Profesör Ercan. Ama böyle bir tuhaflık, tuhaf dünyanın içindeyiz. Ee, onun dışında 6-10'da ya da 6-10'da 2 ayrı ölçekte veriliyor. Richter ölçeğine göre büyüklük veriliyor. Ee, kandilli Boz Üniversitesi Kandili Rastlatıhanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6,3 olarak vermiş Karaburun'da da ardından en büyüğü onda 9 büyüklüğünde olmak üzere 20'den fazla artçı sarsıntının da meydana geldiği belirtiliyor böyle bir ortamın içinde devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Türkiye Büyük Millet Meclisi darbe girişimini araştırma komisyonu raporuna karşı rapor niteliğinde 300 sayfalık dev bir tırnak içinde şerh düştü. Bunun tırnak, gene tırnak içinde kullanılmış yani bazı kişilerin kendi menfaatleri lehine kullanılmış ya da gene tırnak içinde kontrollü bir darbe olduğunu ve karşı darbeyle rejimin rehin alındığını söyleyen, mitin önceden, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın önceden bildiğini belirten önemli bir raporu yayınlanmış. Bu birkaç gazetede var sadece, Cumhuriyet'te var ve evrenselde var. Ama onun dışında başka bir gazeteden pek rastlamakta mümkün olmuyor buna bu rapora 6 kişinin 5 kişinin elindeki bütün sahibet birikmesi hiçbir gazetede yer almıyor son bir haber verip bir ara verelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türkiye'den yapılan dava başvurularını inceleme konusunda önceliği Cumhuriyet Gazetesi yönetici yazar ve gazetecilerine vermiş durumda ama aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin KHK ile ilgili kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili ihraç edilen bir öğretmenin açtığı davayı reddetmesi kararı var. Ve OHAL komisyonunu adres göstermiş ahim. E, önce oraya başvurun diye bugüne kadar gördüğüm en berbat ahim kararlarından biri diyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Kerem Altıparmak. Ahimin bunu yapmasının da tek sebebi var. Bu kadar davaya ben bakamam. Buna da bir kılıf bulmuş diyor ve keyfiliği onaylamış olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletlerin ölçülerine göre de Türkiye 1982 Anayasasının da ki bir darbe anayasasıdır malum. Onun da gerisine düşmüş oluyor. Ama Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun sinirli oldu da. Türkiye'yi savunurken onlar gazeteci değil ki terörist diye savunmuş. Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 Açık Gazetesi onun ve ben Deniz Ömer Madra. Bugün Can Tom Bil ve Selahattin Çolak izinli ben Deniz Feryal Kabil'le birlikte yürütmeye çalışıyoruz bu programı parlak bir Dünya tablosu çizmek pek mümkün değil gerçekten. Biraz önce sözünü ettiğim şeyleri bir noktada ekleyeyim. Facebook'ta Pakistan'da İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan bir kişi idam cezasına çarptırılmış. Bu dünyada ilk defa olduğu belirtiliyor. 30 yaşındaki Timur Rıza. Dine hakaret edenleri bulabilmek için de Facebook'tan yardım istemiş ayrıca Pakistan ginç bir yere doğru gidiyor. Dini tartışma, peygamberle işine hakaret etme e, suçuyla, e, e, mahke, terörle mücadele mahkemesinde görülmüş e, ve e, otobüs durağında gözaltına alınmış, mesajları paylaştığı telefonuna el konulmuş ve Facebook'taki paylaşımlar incelenmiş terörle mücadele yetkilisi olduğu ortaya çıkan bir adamla yani bu ajan gibi oluyor. Snitch diyorlar İngiltere'de İngilizce Amerikanca yetkilisi olduğu ortaya çıkan bir adamla da dini konularda tartışmaya girmiş ve şey, şeyini bulmuş belasında bulmuş oluyor herhalde bu çok önemli ve vahim bir gelişme de orada öte yandan da daha veremediğimiz birkaç şey daha vardı. Onları da söyleyeyim hemen. Ee, Suriyeli muhalifler bir İdlib'de birbirlerine girmiş. Heyet Tahrir El Şam, Özgür Suriye Ordusunu bünyesinde grupların İdlib bölgesinde birbirine hedef almış ve Özgür Suriye Ordusunu tanımadığını duyurmuş bu kuruluş el da ciddi bir gerilim yükselmesi var. Katar bu arada. Katar krizi de devam ediyor. Ablukan'ın kalkması için İngiltere'den yardım istemiş. Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ya da Thani Ülkesine yönelik ablukanın yasa dışı olduğunu ve insani tehdit oluşturduğunu söylemiş. Çünkü besin gıda e, ablukası da dahil. Eee ...BBC'ye bir demeç vermiş... ...ve ablukanın kalkması için... ...İngiltere'den yardım istemiş... ...İngiltere'de krizin çözümü için... ...devreye girmiş deniyor... ...Britanya Dışişleri Bakanı... ...Boris Johnson bu hafta... ...Suudi Arabistan Kuvvet ve Birleşik Arap Emirlikleri... ...Dışişleri Bakanı ile görüşecekmiş... ...acil adımlar atılmalı... ...Katar ablukası hafifletilmeli... ...demiş... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde de... ...Yüksek Mahkeme... ...Trump'ın seyahat yasağını reddetmiş... Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarını kapsıyordu. Ama kararname ayrımcı olduğu gerekçesiyle federal temiz mahkemeleri tarafından reddedilmiş. İki, iki acil başvurudan da e, federal temiz mahkemelerinin kararı uygun bulunmuş oluyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmen programını da 120 gün boyunca askıya almış ve Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini süresiz durdurmuştu son derece acayip şeyler oluyor. Donald Trump ayrıca e, gelmiş geçmiş en tuhaf acayip Bakanlar Kurulu toplantısını da yapmış. Chris Chilidza'nın CNN editörünün imzasını taşıyan bir ilginç yazısı videosu da var. Hakikaten Disneyland'de ya da bir başka dünyada paralel kainatta yaşadığımızı da gösterecek nitelikte yani çeşitli başarılarını söylüyor ilk 143 günün ondan sonra da şimdiye kadar diyor Trump hiçbir başkan az yani tarihte hiç olmamıştır bir başkan daha fazla yasama geçirmesi geçirme, yani kanun geçirmemiş değildir ve benim yaptığımdan daha fazlasını asla hiçbir başkan yapmamıştır deyip birkaç istisnası dışında diyor bu da e, dil bilimi olarak ve mantık olarak doğrusu son derece acayip ee, yani zaten bu şey yasa. ...seyahat yaşağı daha yeni... ...bloke edilmişken... ...yapmadığı hiçbir şey yok zaten... ...herhangi bir sağlık... şey de yok diyor... ...Chris Silica... ...Galiba... E, ...vergi reformu... ...bir milim bile ilerlemedi... E, ...hadi şeye, duvar... ...Meksika sınırına duvar çekeceğim... ...demiyor o da yoktu... ...peki bu arada da zaten... ...hangi dilde olursa olsun... Bir, bir şey hiçbir zaman olmadı asla olmadı deyip ondan sonra da birkaç istisna demesi çok tuhaf bir şey demiş yani ya o ya hiç olmamıştır ya da eyvallah olmuştur diye ama e, kabine toplantısındaki e, tek tek bütün e, bakanlarının kendisine inanılmaz bir yalakalık dalakavukluk etmelerine de tanık olup onları gülümseyen gözlerle ve yüzle seyretmesi de doğrusu insana ...sürreel bir filmin içinde olduğunu... ...gösteriyor... ...bir sürreel durum daha da var... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...ve Beşiktaş Belediyesi bağımsız... ...meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi... ...Su Adanın... Yani ...Galasay Adası diye de biliniyor... ...üzerindeki yapıları yıkmıştı... ...kaçak olduğu gerekçesiyle... ...onların Galasay Adası'na... ...kulübüne değil... 15 Temmuz darbe girişimine karşı dimdik duran millete tahsis edilmesi gerektiğini söylemiş. Gelin bütün dünyanın gözü önünde, bütün dünyanın gözü olan İstanbul'umuzun incisi Boğaz'a bir muhabbet inşa edelim. cami yapalım demiş. Ve işin ilginç tarafı yani İstanbul Boğazının ortasında Kız Kulesi'nden başka simge yapımız yok. O da zaten ne Türkiye Cumhuriyeti zamanında ne de Osmanlı Devleti döneminde yapılmıştır yani diyerek Bizans'a ait bir şeyden şikayet ediyor artık Boğaz'a milli bir yapı yapma zamanı geldi demiş ee, ve bu Kadir Topbaş'tan bir yalanlama gelmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin Suoda'ya cami yapılması önerisi ee, açıklama bir cümle Yazılı açıklama. Bağımsız meclis üyemiz gündem dışı bir konuşma yapmıştır. Galatasaray adasına cami yapılması gündemimizde olmadığı gibi bir çalışma içinde de değiliz ifadelerini kullanmış. Ama 3 parselden oluşan bu şeyin bu açıklamaya rağmen Kadir Topbaş'ın açıklamasına rağmen şu var. 3 parselden oluşan Suada'nın Galatasaray Spor Kulübü'ne değil işte millete tahsis edilmesini söyleyen önerge de konuşulmuş meclis toplantısında onaylanmış ve başkanlık makamında da havale edilmiş. Yani bir çalışma içinde değiliz ifadesi de doğru değil. Şey, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tuhaflıklar diyarında geziyoruz. Son olarak da şeyleri söyleyelim. Ee, kan hükmünde kararnamelerle haksız ve hukusuz işinden olan tüm akademisyen, gazeteci ve memur yurttaşlarının işlerine dönebilmek için Ankara'da açlık grevi başlatan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın yalnız olmadığını onlara destek olması için belki gün Kadıköy'de bir araya geldiklerini de Özgürlük Parkı içinde de futbol sahasında yüzlerce gönüllünün saha boyutundaki beyaz kumaşa insan boyunda harflerle bir dilekçe yazdıkları dünyanın en büyük dilekçesini hazırlamayı ve bu konuda gayri resmi bir rekor kırmayı da hedeflediklerini belirtiyoruz. Eylemin de yeryüzü iftiharı denen bir eylemle sona erdiğini de belirtmeliyiz. Ama Yüksel'de Ankara'da, Yüksel Caddesi'nde de sıradan bir gün yaşanıyor. E, e, Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın eylemin 215. gününde Yüksel Caddesi'nde açıklama yapmak isteyen ...insanlara gene polisin müdahalesi... ...var yerlerde sürüklenenler... ...ve gözlerine... ...Nazife Onay'ın gözüne yakın mesafeden... gazı sıkılmasına da tepki gösteriyorlar... ...böyle... ...manzaralarda... ...devam etmekte... ...evet... ...ana... özetimiz. biz... Bugün burada bitirmek durumunda kalabiliriz. Biraz sonra bir bölüm gireceğiz. Şeyden Soma nöbeti diye adlandırdığımız Haziran'ı burada Haziran ayında Doktor Alper Öktem konuk oldu ve kömüre terk edilmiş Soma özelinde yepyeni bir önerisi var. Kömürden Soma'nın geleceğinin kömürde değil güneş enerjisinde olduğu ve güneş gönüllüleri projesini yürütmekte olduğu var. Soma nöbetinin Haziran'ında şimdi seçil Türkcan'ın arkadaşımız Alper Öktemle yaptığı söyleşiye kulak verin. Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazete içindeki Soma nöbetini dinliyorsunuz Şimdi ben Seçil Türkkan Barış Demirel ile beraberiz teknik masada Ve bir stüdyo konuğumuz var burada Doktor Alper Öktemi ağırlıyoruz Hoş geldiniz. Hoş bulduk Evet Soma'nın 3. yılını geride bıraktık Soma Madenci Katliamının 3. yıla Geçti. Geçtiğimiz programlarda Soma Çocuk Gençlik Derneği'ni de konuştuk. Orada da Gelişmeler var. Oraya da Önümüzdeki aylarda belki dönüme ihtimalimiz Olacak. Dava süreci devam ediyor Ama bu, bu sefer Soma ile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 bakalım dedik biz konuya ve e, güneş benarlarını konuşacağız. Soma için bir umut olabilir mi? E, Alper Öktem değerlendirecek. Sizin bir e, fikriniz var. E, Soma'daki ölen madencilerin ailelerinin oluşturduğu bir grup e, sendikacı arkadaş Kamil Kartal ve bir filmde bu arkadaşlar Almanya'ya geldiler. Son nefes ya da nefes film ismi. E, Genellikle aile direklerinde ama on yerde gösterdiler. Üç kere izledim, e, arkalarına takıldım ve sonra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 ile ilk de bu bağlantılar kurulduktan sonra işin bir tarafı beni özellikle ilgilendirmeye başladı. E, o da bu Soma Emekçi Kadınlar ve Alevi Kültür Merkezi deniyor. Alevi Kültür Merkezi Başkanı Aysun Hanım bir taraftan Soma Emekçi kadınların ürünlerin dağıtılması için katkı yapmaya çalışan, Bir taraftan da çok pratik bir şey e, maliyeti düşürmek için elektrik masrafını düşürmeleri lazım. E, dernek binası e, derneğe ait <Gülüyor> Üç katlı ve sonra emekçi kadınlar derneğin iktisadi faaliyet gösteren kolu. Yaz aylarında ne bileyim 500 stüktörsü belki daha fazla veriyoruz dediler. İşin başka bir geçmişi var. O da şu. Yirca'ya gitmiştim. Sevil Turan ve Arif Ali Cangü ile birlikte. Yirca'da tam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 Taş çağına geri dönmek mi istiyorsunuz diye alay ediyor Şimdi hmm. bu diğerleri 90'ları bulamadılar. Yani kayboldu bu bu çıkartma. Tabii siyasi bir karar var. Ancak bir takım insanların bunu kurmaları gerekiyor. Yeni bir teknolojinin başarılı olmasında sürme dönmesi çok önemli. Aslında tam da Soma için aynı şeyi planlıyorsunuz. Aynı, yani aynı şeyi. örneğin Alevi Kültür Derneği dedik. Soma Kadınlar bir kolu. Ee, nasıl olur da maliyet düşerden yola çıkarak? Siz güneş enerjisini orada kullanmayı hedeflediniz. O maliyet aslında sonradan çıktı. Hmm. Başlangıçta ben yürünürlük arıyordum. Yani Başka bir, bir şey. Cami olması, bir Alevi Kültür Merkezi'nde olması, okullarda olması yani toplumda konu olur diye ümit ediyordum. Hı hı. Ama daha önemlisi az önce biz bu mücadele çatılarla kazan derken biz kimiz? Yani biz de kastettim Almanya'da nükleer karşıtları. İsteriz istemeyizin dışında alternatifini de e, yaratma konusunda çaba göstermemiz gerekiyor. Peki Türkiye'de de en azından Soma'da çatılarda kazanmak mümkün mü sizce? Nasıl e, Türkiye'de öneriniz? de çatılarda kazanmak mümkün. Ben çatılar için röüşüyorum. Termik santral karşıtları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 en başta bir Kültür Derneği'nde kurulsa böyle bir yayılır mı sizce etrafa? Hayır. Yani Soma ciddi Yayınmaz. bir... Evet. Termik santral... E, Orada bir tartışma yaparız. Ama başka bir şey var. Şimdi e, Soma e, Alevi Kültür Merkezi, Alevi Kültür Merkezi ile bir birlik. Yani yüz civarında belki daha fazla üyeleri var. Hı hı. E, yani başka yerlerde de yapılır. Sonuçta benim kuşaktan arkadaşlara e, ulaşmaya başladım. Ona da çok seviniyorum. Taşın altına elimizi koymamız lazım anlamında. Şey anlatayım, biz nasıl yaptık? E, Almanya'da kendi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 Türkiye'de devlet kurumları kooperatifleşme ile elektrik enerjisi üretilmesine güneşten ve yenilenebilir enerjilerin tümünden iyi gözle bakıyorlar diyeyim. Çalıştaylar yapılıyor. Şu anda 17 tane kooperatif var kurulmuş ama henüz üretime geçen yok. Fakat bir başka şey var. Bireysel çatı, çatısını yapacak olan insanlar Bir apartmanını insanla anlaşacaklar Birlikte yapacaklar Burada şöyle bir kavram var Üretim fazlasını üretim fazlasını e, Dağıtım şirketine veriyorsunuz yani Devlete satmak tabir ediyor Türkiye Aslında devlet yok o işin içerisinde Dağıtım şirketinin e, alması söz konusu Bu serbest ticaret değil Ama bir satış lisansı alıyorsunuz Evinize e, Çatınız biraz büyük ihtiyacınız 5 kW Kurulu güç diyelim 10 kW yapayım da satayım biraz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 invertör deniyor ee, işte e, invertörler e, Akıllı invertörler var okay. ve Akülit çalışmanız lazım Tabii satmadığınız takdirde kendi ihtiyacınız Kendimi karşılayayım derseniz Eksiğinizi ihtiyacınız yani eksik Geldiği zaman kötü hava rüzgar yeterli değil hmm. e, Güneş Şebekeden alıyor ama fazlanızı Şebekeye vermesi söz konusu değil hmm. Aldı sattı yok e, Dağıtım şirketli elektrik şebekesi Fazlasını depoluyor mu?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 büyük enerji tekelleri pazar kaybediyor. Yani ya değiştirirsiniz düzeni tekelleri yasaklarsınız ne yaparsınız ya da böyle pratikte bir yolu var. Ama bu sürekli bir mücadele konusu. Yani hükümetler tabii neye ne fiyat verecekler o işler siyasi kararlara bağlı. Tamam. Sizin, dediğin, şey. sizin dediğiniz gibi insanların yapması Direkt mümkün. Bunların konuşulması. Yani önemli olan önce konuşulması için bir temeli sağlamak Soma'da konuşulacak konu biraz daha derin öyle söyleyeyim. Şimdi Soma'nın kömürden geleceği var mı? Yok gibi gözüküyor. Yani bütün kömürler biter dünyada. <gülüyor> Hele böyle 10 senede çıkartılan kömürü, aynı galeriler, aynı şartları değiştirmeden aynı makinalarla 5 senede çıkartmaya kalkarsınız. Arada insanlar da ölür. İşçi güvenlik kanunu yaparsınız. Yeni müjdelersiniz. Ama uygulamasını 2 sene sonra başlayacağız dersiniz.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 bunun örnek olarak nereye yapacak tabii Somada üç beş örnek gelir arkasından. E, ama e, bu işte konuşulduğu takdirde e, şu konuşmanın da ben etkili olacağını düşünüyorum. Evet. E, ayrıca Som Alevi Derneği Başkanı Ayşın Hanım aynı zamanda Alevi Kültür Merkezlerinin Genel Sekreteri. Hı hı. Başka yerlerde de kadınlarla bu çalışmaların yapılmasını e, önermiş, e, uygulamaya geçirmeye çalışıyor.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 E, tabi verelim. Ayrıca e, bizim Güneş Gönüllüleri e, Kadıköy'de bir grup haline geldi. Ne yapabilirim sorusunun cevabı kooperatif kurmaktan başlıyor. 500 liralık bir payla. Bir kooperatif. Olan bir şey. e, i̇nsanlar kendi çatılarını bir kilowattlı da damla damlaya göl oluyor. Yani 100 bin kişi büyük tesis kuracağına 1 milyon kişi küçük kurdu mu netice aynı. Ama insanlar düşünmeye başlıyor. Yabancılaşma konusu giriyor işin içerisine. E, bu bakımdan... E, Başlamakta büyük fayda var. Bir de aktivist insanlar e, belediyelerle iş birliği içerisinde e, canlık sağlayabilir diye düşünüyorum. Bir belediyesi bir ilçede bir ilde eğer aktif bir grup varsa bunlar e, şey yapabilirler, harekete geçebilirler. Yani Almanya'da 600 watt idi iki sene önce kişi başına düşen kurulu güç. Türkiye'de çok çok daha düşüktü. Ya yani Bir hedef koyarsınız belediye halk işbirlikleri, bu da yuvarlak masa yaparsınız. Yani bu isteğe bağlı ee, çalışmak için. Yani Türkiye'deki bu çatıları aşmak çatılar çatılar boş kaldı. Bizde bir eksiklik mi var diye çok düşündüm. Yani yolunu açmadan olmuyor. Sivil girişimlerle bu tümüyle bir sivil toplum girişimi olacak. Bir de zeytinlerle ilgili Onunla bağlantılı bir cümle söyleyeceğim. Bu çok Bu önemli bence. Bunu dünden beri düşünüyorum. Şöyle formüle edeceğim. Benim yaşama 63'i ne duyuyoruz? Eskiden beri bildiğimiz bir şey. İşte çölde domates yetiştiriyorlar. Sulama tekniği. Yani başka ülkelerde çöl olan ülkelerde de ile falan tarım gelişiyor. Bizde çölleşme var. Tarım dışı olmaya başladı. B2 oldu. Orman baskını istedi. Vası fitirdi. Ter terk ediyoruz. Güneş panelleri tarım dışı Tarım, mera basmını ya tarım vasfını yitirmiş alanlarda kullanılabilir. Bu kolaycılık bu. Bunu çatılarda yapın. Hiçbir mahsır yok. Hiçbir tarzmaya ulaşmaz. Çatılar orada duruyor. Boş. Ama illa büyük olacak derseniz. Büyük büyük daha büyük. Bilemiyorum. Yani dinazorlar da büyüdü de. Zor. <gülüyor>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 Günaydın Ahmet. Alo. Evet, günaydın. Ah, Günaydın Ahmet. Bugün Can yok. Ben varım sadece. Konuş, konuşabiliriz. Evet, seçimlerden bahsedelim demiştik. Özellikle de Fransa'da milletvekili seçimleri. Birinci türü. birinci türü. Biraz da belki Kosova'da da bir seçim oldu. Evet. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanı seçim zaferi yolunda diye bir haber var. Rambo e, lakaplı komutanı. Evet o da endişe verici bir gelişme sayılabilir herhalde. Bir de iyi bir evet, gelişme evet. Corbyn. Vaziyeti var. <gülüyor> Britanya seçimlerinde. Söz sende. E, Fransa'daki seçimler Tabi artık e, uzun bir seçim sürecinin sonu e, olduğu için e, bir bıkkınlık yaratmış e, olmalı ki seçimlere e, seçmen e, kayıtlı seçmenlerin sadece yüzde e, 48, 49.8 pardon e, 48. katıldı. Yani seçime katılmama oranı e, yüzde 51.2. Bu Fransa'daki e, Milletvekili seçimleri için e, tarihinin en yüksek e, e, katılmama oranı e, genellikle e, son dönemlerde azalmakla beraber %60'ların altına düşmüyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise genellikle %80'ler civarında olur. Bunun e, birkaç nedeni var. E, birincisi bu çok uzun süren bir artık bıkkınlık getiren bir seçim seçim süreci Eylül ayında başladı. Sağ adayın ön seçimi ile başladı. İki turlu ön seçim. Arkasından Ocak ayında sol adayın iki turlu ön seçimi, arkasından Nisan Mayıs Nisan sonu Mayıs başında Cumhurbaşkanının iki turlu seçimi ve şimdi de milletvekillerinin iki turlu seçimi. Yani bu 7. tur gibi artık algılanmaya başladı. Gelecek hafta da sekizinci tur olacak. Cumhurbaşkanı seçiminde Emmanuel Macron'un beklenmedik biçimde öne çıkması ve seçimleri kazanmasından sonra partisinin mecliste çok büyük bir çoğunluk elde edemeyeceği, hatta çoğunluk elde edemeyeceği ihtimalinin yüksek olduğu düşünüyordu. Çünkü partisinin hareketinin yerel bir teşkilatlanması olmadığı veya çok zayıf olduğu iddia ediliyordu. Bunun Tam böyle olmadığı ve Fransız seçmenlerinin ona oy vermemiş olsalar bile yeni cumhurbaşkanı seçildi. Şimdi onu elini hiç olmazsa rahat bırakalım ve ne yapacaksa yapmak istediklerini görelim. Tarzında bir yaklaşım seçmenlerde yaygın bir davranış. Bu ilginç bir davranış aynı zamanda. Biraz kralı seçtik artık kral Yönetir, yönetsin burayı demeye benziyor. İkincisi diğer partilerin çöküşü tabi Macron'un partisinin bu seçimlerde hemen hemen 577 seçim bölgesinde seçim bölgesinin 449'unda birinci gelmesine yol açtı. Ama katılım çok düşük. Dolayısıyla Macron'un partisine çok büyük bir oy akını bir destek Toplumsal destek geldiğini söylemek Doğru değil Buna karşılık diğer partilere Büyük bir destek Kaybı ve aynı zamanda yeter artık Ne olacaksa olsun Bizi ilgilendirmiyor ikinci turda bakarız Tavrıda seçmenlerde Baskın olduğunu Görüyoruz Onun için Katılım çok çok düşük olmuş <gülüyor> Bu seçimlerde Macron ve ittifak halinde olduğu Merkez Sağ Parti 525 seçim bölgesinde aday göstermişti. Dediğim gibi 449 seçim bölgesinde birinci geldiler. 490 civarında seçim bölgesinde ikinci tura kaldılar ve bu ikinci turdaki 490 Macron çoğunluğu olarak tabir ettiğimiz e, bir e, hareketi e, 400 veya 450 civarında e, milletvekili çıkarması bekleniyor. Niye bu kadar yüksek sayı derseniz, geçen hafta konuşmuştuk yanılıyorsam, bu aşırı merkez tavrının e, getirdiği bir e, avantaj var. Bu iki hem sağ partinin hem sol partinin, sosyalist partinin e, çökmesiyle beraber, ikinci tura kaldığı hamdan itibaren bu aşırı merkezi temsil eden ve Cumhurbaşkanı'nın da seçilmiş olmasından güç alan hareket karşısında sağ partiden birisi varsa sol makronculara oy veriyor karşısında sol partiden birisi varsa sağ makronculara oy veriyor sağ seçmen karşısında aşırı sağdan birisi varsa hem soldan hem sağdan destek alabiliyor dolayısıyla bütün durumlarda kazanma şansı olan bir parti. Evet yani şimdi Macron'un partisi 445 hatta 450'ye yakın ve toplam 577 sandalyedeki Ulusal Meclis'ten çok büyük bir sandalye oranıyla çoğunluk elde ediyor. Devasa bir çoğunluk ama 16 milyon insan da sınav sandığa gitmiyor ya da geçersiz oy kullanmış oluyor ki bu da bir başka durum yani kaygı verir. Evet, sandığa gitmiyor. Geçersiz oy oranı çok düşük. Evet sandığa gitmiyor. 16 milyon çok yüksek. Geçersiz yüksekliği. oy oranı %2. Hmm. Sandığa gitmeme oranı %51.2. Evet. Evet. Tabii bu ikinci turda bu sandığa gitmeme oranı aynı kalacak mı? Tahmin ediyoruz, ediyorum ki bu bir 10-12 puan artacaktır ikinci turda sandığa gitme oranı. Bu tabi o zaman gösterecek gerçekten Macron'un desteklediği, Macron hareketinin yürüyen cumhuriyet hareketi adını aldı. Temmuz ayında da ilk kongresini yapacak, kuruluş kongresini yapacak parti olarak. Bu partiye seçmenler gerçekten büyük bir destek veriyorlar mı ortaya çıkacak ama görünen o ki ne olursa olsun çoğunluğu mecliste garanti etmiş durumda. Bu çok ezici bir çoğunluk mu olacak yoksa %60, parlamentodaki milletvekillerinin %60'ına sahip bir çoğunluk mu olacak? Önümüzdeki seçimlerde biraz katılım da bunu gösterecek. Diğer taraftan e, karşısında da e, sağ e, muhalefet, e, ana muhalefet partisi konumunda olacağı anlaşılıyor e, aşağı yukarı. E, yalnız ilginç bir şey var. İlk defa e, Lomon Gazetesi seçim sonuçlarını biliyorsunuz seçim sonuçları genellikle hemen dünyanın her yerinde bir dairenin içine paylaşıyor. E, pasta dilimleri gibi evet. her partinin aldığı oylar oran olarak verilerek verilir. Pasta grafik dedikleri, evet. Evet. İlk defa burada e, seç, tüm seçmenlerin e, davranışını e, yansıtan bir e, daire çizilmiş. Dolayısıyla burada birinci e, davranış, tabii ki dairenin yarısını oluşturan simsiyah bir ...seçime katılmayanlar. %51.39. Evet. Buna karşılık... E, ...Makron'un yürüyen... E, ...Cumhuriyet... ...hareketinin aldığı oy oranı da... ...15.3 gözüküyor tabii. <gülüyor> evet. Yani biraz... Ama bu tabii Macron'un ki 15.3 gözüküyor ama... ki daha da düşük evet. gözüküyor. Onu da hatırlatmak lazım. Yani e, Sağ'ın aldığı oy oranı 10.2 gözüküyor. Sosyalist Partisi'nin aldığı oy oranı... ...dolayısıyla bütün seçmenlerin... yani Seçmen kütüğüne yazılı olanlara e, oranlandığı zaman oy oranları alınan oylar yüzde altı buçuk gözüküyor e, Sosyalist Parti'nin. Peki ee, son bir şey sorayım. Hughes Coffield BBC'den şey yazmış yani e, bu ulusal mecliste 1958'de Charles de Gaulle'ün 5. Cumhuriyeti ilanından beri yaşanan en büyük değişim ama tabii bundan sonra reform yapılabilecek mi o da ayrı bir konu ilgili ee, evet. Yani şu anda e, eski meclisten yeni meclise e, meclisin yüzde on beşi civarında milletvekili aktarılacak. E, geri kalanları ya daha önceden mecliste bulunmuş veyahut hiç mecliste bulunmamış kişiler. Akronu Partisi'nde de e, böyle e, aşağı yukarı e, yarısı yüzde elli beşi hiçbir seçim kazanmamış, seçime girmemiş veya seçim kazanmamış kişilerden oluşuyor. Macron'un kendisi gibi. E, yalnız burada biraz daha e, dikkatli davranmak lazım. Çünkü bunu bir sivil toplum e, hareketi olarak tanımlıyor tabii Macron taraftarları. E, seçime katıl seç, yani hiç seçilmemiş olanların arasında seçime birçok bir kez girip hiç kazanmamış olanlar da var. Bir de önemli bir kesim adayların içinde eski bakanlıklarda danışmanlık yapan kişiler yani hmm. siyasetin doğrudan içinde olan kişiler. Bakan danışmanları epey sayıda var. Eski bakanlıklardaki danışman olarak çalışmış kişiler. Bunları kaldırdığımız zaman yani hiçbir siyasal faaliyette doğrudan bulunmamış kişileri aldığımızda adaylarının üçte birinin bu, bu profilde olduğunu görüyoruz. İkincisi e, sivil toplum hareketi olarak kendini tanımlıyor ama adaylarının e, ezici çoğunluğu e, özel sektör veya kamu sektörü yönetici konumunda olan kişiler veyahut serbest meslek sahibi üst düzey serbest meslek sahibi doktor avukat gibi e, serbest meslek sahipleri ve adayların %15'ini de danışmanlık şirketi e, yöneten veya ...tek kişilik danışmanlık şirketine sahip olan kişiler oluşturuyor. Bu, bu da ciddi bir... E, ...ileride... Çıkar, ittifak, e, ...çıkar çatışması... ...iddialarını gündeme getirecek... ...eğer bu danışmanlık şirketlerini... E, ...seçilen milletvekilleri... ...kapatmazlarsa veyahut... Evet. ...en azından faaliyetlerini durdurmazlarsa. Sistemin büyük bir... Ama, e, dediğin gibi bir... E, ...reform hareketi... ...olup olmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz... Meclis'in çok büyük bir yenilenme e, geçirdiği, geçireceği çok aşikar. Biraz gençlenecek, gençleşecek. Biraz daha fazla kadın, kadın katılımı atacak. Meclisteki kadın milletvekili oranının yüzde otuzun üzerine çıkması, yüzde otuz hatta yaklaşması bekleniyor e, sonuçlara göre tabi e, ikinci tur sonuçlarına göre. Evet, yani bu sisteminde bir anlamda pekişmesi anlamına da gelebilir yani özellikle verdiğin bu şeylerden dolayı yerleşik bir e, e, evet çünkü geldi. yapılacak olan reformların hassas olanları e, iş yaşamını çalışma yaşamına ilgilendiren reformlar orada da ciddi bir e, iş yasasını esnekleştirme e, projesi var e, Macron'un e, iş yasasını esnekleştirme projesinin de kendisinin belirttiğine göre mecliste bu yasa tasarısının değişikliğini mecliste tartıştırmak yerine meclisten bu konuda kararnayma çıkarma yetkisi almak istiyor. Halbuki mecliste çok büyük bir çoğunluğa da sahip olacak ama bu konuda tartışma yaratmak istemiyor fazla anladığım kadarıyla. E, doğrudan belki sendikalarla bir müzakere yapıp e, kanunu geçirmeyi tasarlıyor. E, bu da e, böyle bir yöntem de sonuçta e, belki sivil toplumun e, meclise sembolik olarak e, girişi olarak tanımlanır ama diğer taraftan da e, meclisin de e, yetkilerini büyük ölçüde e, yürütmeye Devlet. havale ettiği bir evet. e, demokrasi zaafına işaret evet, eder. O yüzden müddet dönemde. dönemde göreceğiz. Bu demokratikleşme açısından e, veya demokratik meclisin siyasetin demokratikleşmesi açısından e, neler getirecek sonuç olarak bir tür e, startup projesi gibi de gözüküyor Macron'un partisi <gülüyor> çok ilginç e, bu en büyük tehlike de bu tür e, projelerde bu tür girişimlerde e, kenarda kalacak e, bunun dışında kalacak buna tutunamayacak durumda olan Fransa'nın önemli bir kesimi e, az e, kalifikasyonlu, taşrada olan, Geliri düşük kırla, kırsal bölgede yaşayan e, az diplomalı e, veyahut yaşı ilerlediği için artık elindeki e, kalifikasyonu değiştirmeye e, gücü zamanı e, imkanı olmayan e, kenarda bırakılmışların e, tepkisinin daha büyük olması ve e, tabii ki e, cep, ulusal cephenin, aşırı ulusal cephenin bu alanda daha güçlü bir kampanya yaratmasına imkan vermesi. Yani şunu belirtelim, seçimin en büyük kaybedenlerinden birisi, ikisinden, yani Sosyalist Parti çöktü. Ama Marine Le Pen'in ulusal partisi de, Milli, Milli Cephe'de ulusalcı partisi de, aşırı sağ ulusalcı partisi de, çok büyük kaybedenler arasında, orada da belki önümüzdeki dönemde, bir e, yeniden yapılanma, bir liderlik tartışması gündeme gelebilir. Evet oradan birkaç dakikamız kalmışken e, Kosova'ya da geçelim. Kosova'da seçimler, e, erken seçimler yapıldı. Çünkü e, iktidardaki, <gülüyor> iktidardaki e, Kosova Demokratik Birliği'nin e, e, bir iş yaptığı işlem e, Karadağ ile yapılan sınır anlaşması bir ihanet olarak tanımlandığı için mecliste çok ciddi çatışmalar çıkmıştı ve meclisi erken seçimlere gidildi. Erken seçimlerde Kosova Kurtuluş Ordusu'nu, CK'nın dan kaynaklı üç partinin oluşturduğu koalisyon birinci geldi. Onun başında da küçük bir milliyetçi partinin lideri olan Haradivaç var. Haradivaç Kosova Savaşları sırasında Rambo adıyla anılan bir savaş lideri aynı zamanda. Evet Ram adına da gönderme yapıyorlar herhalde. Ramush Haradinaç yani Rambo oradan geliyor. Evet galiba geliyor evet. Yüzde otuz altı oyların yüzde otuz altısını aldığı tahmin ediliyor kesin olmayan sonuçlara göre. Ramuş Haradinaç 2004-2006 arasında başbakanlık yapmıştı. 2006'da istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü eski Zygotsar'da işlenen suçlarla ilgili mahkemenin hakkında açtığı bir savaş suçu soruşturması evet. vardı. Ama daha sonra aradinaç lahedi iki kez aklandı. Ne var ki Sırbistan'da halen e, savaş suçlusu olarak hakkında soruşturma devam ediyor ve hakkında bir yakalama kararı, uluslararası tutuklama kararı olduğu için e, geçtiğimiz Mart ayında e, Fransa-İsviçre e, sınırında e, moulouse havalarında havaalanında e, gözaltına alınmıştı. Fakat sonra Fransız mahkemeleri e, Sırbistan'a e, teslim edilmesini Veddettiler ve e, Kosova'ya döndü. Tabii bu onu aynı zamanda bir tür kahraman yaptığı için seçimde çok büyük bir başarı sağlamasında bunun da etmen olduğunu söylüyorlar. Cumhurbaşkanı esas Kosova'nın güçlü kişisi Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin e, desteğini alan bir kişi. Ama e, %36 oy alsa da meclise çoğunluk kurma e, ihtimali zayıf gibi gözüküyor. E, karşısında %26 oy alan e, otodeterminasyon kendi kaderini kendi tayin etme anlamına gelen veteran dosya partisi var. Bu aynı zamanda hem sol hem milliyetçi Arnavutlukla birleşmeyi savunacak kadar milliyetçi hem de sol tınıları olan en çok da yolsuzluklara karşı mücadelede aktif olan, hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda e, an, e, Kosova parlamentosunu basıp e, şeyleri dövmüşler. Evet, evet, tabii. Milletveklilerini, işte onu yapanlar bu partinin üyeleri. E, bir de üçüncü e, parti, e, üçüncü gelen parti, yüzde 25.8'le başbakanın, e, yani şu anda hükümeti devrilen başbakanın koalisyonu, Kosova Demokratik Birliği, daha barışçı, daha bağımlı, bağım, bağımsızlıkçı bir parti. En büyük kaybeden de o şu anda. Ee, ve dediğim gibi Montenegro ile yola anlaşmasına karşı bir toplumsal muhalefet oluştuğu için veya bir siyasal muhalefet olduğu için hükümet düşürmüştü. Ee, seçim ortamı rahat geçti. Gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla büyük gerginlikler, çatışmalar yaşanmadı. Ama seçimden sonra nasıl bir Koalisyon kurulacak ve çoğunluk oluşturulacak mecliste bu gerçekten büyük bir soru işareti çünkü iki tane soru var birincisi Ramush Haradinaj hala Sırbistan'da savaş suçlusu olarak hakkında soruşturma yürütülen birisi bu Sırbistan açısından bu kişinin başbakan olması zaten aradaki ilişkilerin çok gergin olduğu bu iki ülke arasında daha da büyük bir gerginlik hatta ilişkinin kopmasına kadar gidebilir diğer taraftan önümüzdeki aylarda eski Srigoslavia'dan pardon Kosova Savaşı sonrasında savaştan sonra yapılan insan organı ticareti ve işkence iddialarını araştıracak bir uluslararası mahkeme kurulacak ve burada da bu Kosova Kurtuluş Ordusu içinde görev yapmış bazı kişiler Kosova'da şu anda siyasette bulunan bazı kişilerin de ee, bu organ e, ticareti e, ve e, işkence konusunda hakkında soruşturma açılacağı söyleniyor. Bu da tabii Kosova'da daha da e, bir e, endişe yaratmış durumda. Ama en tehlikelisi e, Kosova'da e, örneğin e, bu e, VTV Dostce Partisi'nin e, savunduğu anutlukla birleşme çağrısı. Bu bütün bölgeyi Balkanları, çok büyük savaşa sürükleyebilecek evet. bir, bir bir durum. Bir o eksikti zaten yani. Önümüzdeki günlerde umarım daha makul, daha barışçıl çözümleri Kosova Meclisi de gündeme getirebilir. Kosova'da 1 milyon 800 bin olan nüfusun tabii küçük bir kısmı Sırbistan'ın yönetimi altında olan <gülüyor> bölgede kalıyor. Onların 10 milletvekili olacak 1 milyon 800 bin nüfusu olan Kosova'da aşağı yukarı 400 ila 500 bin kişinin ülke dışında göç ettiği tahmin ediliyor. Evet. Ee, evet İngiltere'ye vakit Onu kaldı. Zaten siz de evet, olarak biz... yaptınız. Ya Geçen ya... hafta da biraz konuşmuştuk. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Korbin'in e, e, muhalefetinin e, Tereza May'le nasıl e, mücadele edeceğini izleyeceğiz ama Teregeme'nin hali e, durumu pek parlak değil. Onla bitirelim. Önümüzdeki e, günlerde veya haftalarda Teregeme'nin iftira edilen haberiyle de ilgili bir program yapıyor olabilir. Olabilir evet. Peki Ahmet çok teşekkür Bilmiyorum. ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu.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 Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın, günaydın, günaydın. Can. Evet, konuğumuz da burada. Günaydın Esra. Günaydın Güven Selam. Ve biz de günaydın diyoruz. Ve ne konuşuyoruz bugün? Bugün müzik kognisyonu ve müziğin e, evrimi konusuna artık nokta koymak üzereyiz. E, bir de konuğumuz var bu e, meselelerin uzmanı Esra Mungan. Hoş, hoş geldiniz. sen <gülüyor> Hoş bulduk. E, ben çok kısaca özetleyeyim. Mayıs 2014'te başlamış olduğumuz evrim serisinin içinde küçük alt seri olarak müziğin evrimi çalıştık. E, ...terisi yaptık. Ee, bir girişten sonra... E, ...müziğin... ...temel unsurlarını bize... ...piyanist ve e, eğitmen... E, ...Hande Akkan anlattı. Arkasından doğada ve canlılarda... ...zaman... E, ...algısı mekanizmalarını... ...Özlem Çevik ve Fuat Balcı'dan... ...dinledik. Daha sonra... E, ...hem bir bilişsel bilimci... ...hem de müzisyen olan... ...eski radyo programcısı... Müzestel çoğlu e, senkronizasyon ve müzik komisyonu e, konusunda konumuz olmuştu. Bu seviyenin e, son programında Esra Mungan'la yapacağız. E, ben kısaca tanıtayım. Esra Mungan e, Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde e, öğretim üyesi, e, lisans eğitimini de Boğaziçi Psikoloji Bölümünde e, bitirdikten sonra Esra Washington D.C.'de Amerika Birleşik Devletleri'nde psikoloji doktorasına başlıyor. Doktoranın ortalarında bir yerlerde 4 sene kadar akademik hayattan ayrılıyor. Fakat daha sonra neyse ki hepimiz için iyi bir şans geri dönüyor akademik hayata. Ve 2007'de Boğaziçi Üniversitesi'nde başlıyor full-time yardımcı, doçent olarak e, yeniden ders almaya başlıyor. O gün bugündür. Boğaziçi Üniversitesi'nde e, bellek ve unutma süreçleri ve müzik e, bilişimi e, ya da kognisyonu diyelim üstünde e, çalışmakta. Bu e, web sitesinden gördüğüm kadarıyla aslında son zamanlarda yaptığı araştırmalarda e, benim özellikle ilgimi çeken birçok. E, müzikal e, sınırların incelenmesi e, ve e, müzikte makamların e, nasıl algılandığı e, konusu da var. E, ben e, Esra'yı tanımayanlar için söyleyeyim. Kendisi aynı zamanda e, Hande ve Muzaffer'in yanı sıra e, bir müzisyen. Çok küçük yaşlardan beri e, piyano e, bir arada eğitimi almış e, bir kişi. Belki Programın sonuna doğru bir fırsatımız olursa e, müziğe olan ilgisini akademik e, meraklarıyla nasıl birleştirip e, böyle güzel bir e, kombinasyon ortaya çıkarttığını, e, bütün öğrencilerime benim hep söylediğim şey, e, hayatta hangi konuda e, kendinizi en e, ilgili meraklı, e, tutkulu hissediyorsanız e, akademik alanda ona yakın bir şey seçmeye çalışın e, demeye çalışıyorum. Evet. Bunu başarmış güzel bir örnek. <gülüyor> e, bugün bu müziğin evrimi konusunu ile yapacağımız bu programla e, noktalamış olacağız. Ardından kısa bir aradan sonra da evrim serisini e, bitirmek üzere e, birkaç felsefi meseleyi e, tartışarak e, bu uzun e, Seviyenin sonuna gelmiş olacağız. Etfen nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Bir şimdi müzik, müziğin evrimsel olarak işte dilden sonra mı ortaya çıktı yoksa eş zamanlı mı yoksa öncesinde mi? O biliyorsunuz çok büyük bir tartışma muhtemelen siz o programlarınızda bunu da konuştunuz. Ve farklı farklı perspektifler var, farklı farklı insanlar, farklı e, e, pozisyonlar alıyorlar bu konuda. E, biraz herkes böyle kendi duruşunu ikna etmeyi, e, karşı tarafa daha böyle ikna edici hale getirmeye çalışıyor. Ama yani bütün o literatürü böyle okuyunca e, e, benim... Müzik kognisyonundaki okumalarım falan bütün onları böyle birleştirdiğinde çok çok büyük bir olasılıkla ilk önce müzik aslında başladı gibi görünüyor. Tabii müzik yani bugün anladığımız anlamda müzik değil. O, o da çok önemli bir ayrıştırma. Çünkü şu an müzik deyince daha çok böyle son 200 yıldır batıda gördüğümüz, 200-300 yıldır batıda gördüğümüz işte tek bir icracı ya da bir grup böyle çok uzmanlaşmış icracı ve diğer insanların böyle sessizce, ...o icraları dinlemeleri... ...aristokraside o kadar ses dinlemiyorlardı ama... Ee, ...ama daha böyle... E, ...natürel haliyle... ...müzik yapımına baktığımız zaman... ...çok kolektif bir e, icra... ...tabii her zaman... ...her topluluğun, insan topluluğunda... ...hep e, daha yatkın olan kişiler... ...işte o vurga, vur, vurmalı çalgıları... ...flütleri... ...enstrümanları çalıyor... ...sesi güzel olan işte şanını yapıyor ama... E, ee, kolektifle beraber insanlar hep birlikte hareket ediyor ve e, bu, bunda sanırım e, bunu böyle hakikaten çok ön plana almak gerekiyor ve ondan sonra da işte bu e, işte bu işte cinsel e, seçilim sonucu mu gelmiştir işte erkekler böyle güzel müzik yaparak e, dişileri mi cezbetmeye çalıştılar filanları 'nin aslında çok dar bir bakış olduğunu da bize gösterecek gibi geliyor. Orada iki tane perspektifi ben çok çok çok önemsiyorum. Bir tanesi böyle işte daha büyük toplumdan barın işte sen de biliyorsun daha büyük topluluklarda yaşamaya başlandıkça yani evrimsel olarak Great Apes dediğimiz, yani Türkçe'de ne yazık ki maymun deniyor ama aslında onlar işte goril, urangutan, şempanze ve Doğru. homo sapiens. Şempanze de pan paniskos bu da var içinde. Onlar da o daha büyük, kuyruksuz ve beyin gelişimleri daha yüksek olan, frontal lobları daha gelişkin olan bu dörtlüğe baktığımızda... Daha karmaşık topluluklar halinde yaşadıklarını görüyoruz. Daha büyük gruplar halinde yaşadıklarını görüyoruz ve grup olmaktan dolayı onların bir hayatta kalma avantajı oluşturdukları, böyle bir sosyal ilişkiler ağ oluşturdukları buna, buna tanık oluyoruz ve orada eee Homo sapiens'e gelene kadar çok yoğun bir şekilde birbirinin işte bitlerini ayıklama falan gibi bir faaliyetin grup içindeki tansiyonu azaltma, birlik halini güçlendirmeye çok yardımcı olduğu grup içinde bir takım iç grupların oluşturulması Müttefik e, hallerin oluşturulmasında çok önemli olduğunu görüyoruz ve bu perspektiften bakan ki, kişiye göre e, insanlarda bir şekilde e, insanlardaki topluluk hali daha da büyük 100-150 kişilik gruplar halinde yaşadıklarını görüyoruz e, e, eski çağlarda e, ve bu sefer tansiyon iç tansiyon meselesi daha da e, büyüyor insanlarda böyle bit ayıklama e, dair çok bir şey görmüyoruz belki tüysüzleşmenin de bir e, şeyisi bu. Fiziksel temas tabii ki var ama anlaşılan bir işit, e, sessel bir e, birbirine işte nasılsın iyisin böyle bir e, komünikasyon e, sağlama e, işin başladığını görüyoruz. Ve ve deniyor ki müzik de belki işte bu şekilde aslında başladı. Yani e, bir takım melodik ve ritmik patenlerle gerilimleri azaltma, e, o birliktelik halini birlikte hareket ettikçe ritme, koordineli bir şekilde senkronizasyonu mesela konuşmuşsunuz. Onun böyle yine gruptaki tansiyonu azalttığı, birlik halini güçlendirdiği. Bu bir kol. O, o bana çok çok olabilir bir teori olarak geliyor. Öbür ama çok da önemsediğim bu hani biraz daha filojenetik ama daha böyle eşit derecede önemsediğim ontojenik tarafıyla yani bebek gelişimde bütün aslında yine türler arasında da çok gördüğümüz bir şey. O anne-bebek ilişkisi. insanda tabii bakan kişi illaki anne değil ama diğer hayvanlarda anne. Ve o böyle ritimli bir kere zaten memelilerde o yavru ana rahminde bir ritim duyuyor. Ondan sonra annenin o yavruyu şempanzelerde de görüyoruz. Böyle biraz um, sallaması, rocking behavior e, zaten hep beden, bedeninde tutması. Dolayısıyla o yürürken ki o ritmi bebeğinde core ritim yani birlikte o ritmi tutmaları çünkü o bebeğin de o vücudu doğru bir şekilde kavraması lazım ve insanlarda çok yoğun ve bütün kültürlerde gördüğümüz çok önemli buluyorum bunu ninni olayı bütün şu ana kadar bakılan insan kültürlerinde ninni var yani tümüyle bebek için oluşturulmuş bir şarkı tipi ve onun onun formu da üç aşağı beş yukarı çok universal olduğunu görüyoruz böyle teskin edici aşırı Ses aralıkları yok, aşırı dinamikler işte sessiz ve gürültülü arasında giden şey yok. Sessiz, dar birkaç notu arasında çok sert ritmik şey olmayan, paterne olmayan, senkopik katiyen olmayan genelde hani böyle çocuğu uykuya ve güven hissini veren, rahatlığa kavuşturan bir müzik tipi. Dolayısıyla bebek o kadar aslında müziğin içinde doğuyor ki ondan sonra insan kültürlerinde yine işte şarkılar o işte tabi şey yani o illaki hani böyle batılaşmış ve modern sonrası yuvalardaki şarkılar değil, onun olmadığı topluluklarda da çocuk şarkıları denen bir şeyi de yaygınca görüyoruz. Bunlar bu sefer aslında çocuğu daha çok harekete geçiren, stimüle eden, enerjisini biraz böyle aktarabileceği bir şey. Dolayısıyla o kadar... Aslında evet. öncesinden de olan bir şey ki böyle işte ergenlikte birden müzik çok önemli oluyor. İşte bu cinsel seçilim aslında biraz yavan kaçan bir açıklama oluyor. Biraz uzun konuştum. Evet, <gülüyor> evet. Evet, tamam ben o zaman söylediklerimden evet, üç belki ana fikir çıkartıyorum. Bir tanesi müziğin yani müzik niye var dünyada ve insan hayatında müzik nereden çıkmış diye sorarsak bir e, evrimsel insan türünün evrimi açısından baktığımız zaman e, bir tür e, iletişim e, ve var olma halini e, facilite eden bir araç e, olarak çıktığını söylüyorsun. Sosyal e, ilişkilerimizin karmaşıklığı içinde aslında o ee, karmaşıklığı belki bir parça e, kolaylaştıran e, bir unsur. İkincisi e, müziğin çok temel olması hatta belki e, bizim ana iletişim e, gerecimiz olan e, dilden e, doğal dilden bile daha önce e, çıkmış hmm. olma ihtimali. Yani insanlar henüz konuşmaya başlamadan belki e, müzikler yapıyorlardı birlikte. Üçüncüsü de ee, insan türünün evriminin yanı sıra e, insan bireylerinin evrimlerine baktığımız zaman her bireyin hayatında e, müziğin müthiş önemli yer tutuyor olması i̇şte anne e, rahminde başlayan belki ritim algısıyla e, devam eden anne bebek ilişkisi daha sonra ninniler çocuk şarkıları e, dolayısıyla bu e, yani olmasa başka bir şeyle doldurulamayacak bir öneme haiz müzik insanın hayatı için öyle gözüküyor. Evet. Yani ayırt edici özellik evet. olarak her zaman yakın zaman öncesine kadar diyelim dilin ön planda geldiği söyleniyordu. Düşünme on hmm. primatlarda da var ama dil bu gelişmiş karmaşık haliyle insana özgü bir şey deniyordu ve en önemli özelliklerden Hı. ayırt edici... ama şimdi öğreniyoruz ki sizden de dilden önce müzik gelebiliyor. Evet yani tabi dediğim gibi hani burada böyle keskinleşmiş ve artık hani tartışılmaz karar verilmiş bir şey değil ama benim yani kendi okumalarımdan edindiğim daha bana daha olabilir gelen o çünkü yani müzik çok somut anlam aktarımı üzerinde kurulu bir şey değil. Aslında bir takım çok temel anlam aktarımlarında biz mimikleri kullanabiliyoruz ve el hareketlerini kullanabiliyoruz. O işte gesture denen şey. İşte şunu getir, bunu götür. Bir de duygu duygu aktarım kısmı da çok önemli. Çünkü evrimsel olarak da işte limbik sistem ve ondan sonra. Ee, üssüne binen kortikal sistemle ee, yani dil dediğimiz o kadar aslında soyut olmayan şeyler hakkında konuşabiliyoruz hatta olmayan şeylerin yani gözle görülmeyen şeylere dair bir kavram üretip sonra onun üzerinden muhakeme yapabiliyoruz. Bu çok soyut ve muhtemelen çok geç gelen bir şey girme geliyor. Yani muhtemelen ilk ihtiyaçlar çok temel şunu getir bunu götür şeylerin aktarılması ki o bedensel hareketlerle ve bakışları doğru yönlendirerek yapılabilecek bir şey. Öbürü de duygudaşlık yani mesela o işte toplulukta bir şempanze öbürüne şeyi çok hissettirmesi lazım. Bu onun bir şeyini sinirlendiğini yani tırnak içinde yani bunu bir sonraki seferde yapmaması gerekti. Yaparsa topluluktan uzaklaştırılacağını, dolayısıyla duygu aktarımı o sadece negatif tarafıyla değil pozitif tarafıyla da. Empatiyle. Çünkü korkular korkular muhtemelen çok baskın olmuş olmalı. Yani 200 bin yıl öncesine gittiğim zaman yani Homo Sapiens'in işte 200 bin bin yıllık o yolculuğunda hani. Ee, Neolitik çağ kadar aslında orada da o korkular devam ediyor ama yani on binlerce yıl boyunca aslında büyük korkularla yaşayan bir canlıdan bahsediyoruz. Çünkü diğer canlılardan farklı olarak çok gelişkin bir frontal lobu var ve bir takım şeyleri aslında e, bir takım e, rutinleri ve rutin dışılıkları daha fark edebiliyor ve fark ettiğini fark edebiliyor. Bu aslında bir bakıma harika bir potansiyel ama bir bakıma bir lanet gibi bir şey. Ve onun için bu işte, işte şu kabilenin işte bizim bizim bu toplulukta şu gencecik adam öldü. Çünkü muhtemelen yan kabiledeki birinin e, kötü bakışı, nazarı değdi gibi böyle tamamen kurgusal, fantastik. Yani muhtemelen şempanzelerde görmeyeceğimiz şeyler çıkıyor. Dolayısıyla bana ilk etapta duygu, anksiyete kaygı onları azaltmak daha önemli bir ihtiyaçmış gibi. Ha ondan sonra yavaş yavaş daha böyle kavramsal, daha, böyle daha frontal düşünmeye düşünme, yani daha soyut düşünmeyi olanaklı kılan dilin evrimi. Yani bu akış bana daha makul geliyor. Ee, e, Chomsky'le tamam, <gülüyor> <anda? gülüyor> Chomsky konuştum. <gülüyor> bu konuda yani. Chomsky'nin açıklamayla ben e, o zaman biraz da Konuyu şu tarafa doğru çekin. Senin bu Boğaziçi Üniversitesi'nde verdiğin müzik kombinimizin dersinde pek çok e, birbirinden ilginç alt başlık var. Hı. Yani e, müziğin algısı ve müzik dil e, ilişkisinin yanı sıra işte yeni doğan çocuklarda müzik e, müzik ve beyin müzik ve bilgisel yetenekler e, müzik ve duygular e, müzik ve hafıza. E, Bunlar e, müzik ve hafıza özellikle senin galiba tez, doktora tezinde de e, üstünde çalıştığın konuydu. E, bir ikisine kısaca değinsek mi? Evet. şey e, Müzik ve hafıza aslında bir, e, çok kısa geçeyim. Şöyle Evet ben doktora tezimde e, aslında tüm bilişsel perspektif içinde... Malzeme olarak insanlar işte yüzler, sözcükler, çeşitli çeşitli malzemeler kullanıyorlardı bellek testlerinde. Ben müziği kullanmak istedim. Çünkü kendim böyle bir konsere gittiğim zaman ve çok sevdiğim bir melodik tema olduğunda, bazen konserden çıktığımda o tema aklımda çın, çınlıyor. Yani onu aklımda, Doğru, zihnimde evet, dinliyor, duyabiliyorum. Bir de müzikte tekrar da çok severim. Sonra birden o gider ...ve ne zaman geri geleceği belli olmaz... ...bunu yaşamamak için... ...böyle belli bir yaştan itibaren ben... ...böyle notalara çeviriyordum... ...kafamda, onu yaptıktan sonra... istediğim melodiyi bayağı yüksek bir tutturma... ...yani başarı... ...tutturma değil de başarı oranıyla... ...istediğim zaman çekebiliyordum... ...hafızadan ve söyleyebiliyordum içimden... ...buna bakmak istedim... ...yani bilişsel bellek modellerinde... ...müziği kullanabilir, kullanırsak... ...nasıl bir şey ortaya çıkar ve müzisyen ve müzisyen olmayanlarda... ...bir farklaşma olur mu... Fakat çok e, e, ilginç ve garip şeyler çıktı. Belki onun için bir ara bıraktım ben. Bütün akademik hayatı bıraktım. Ama sadece 4 yıl 8 yıl bıraktım. E, e, müzisyen müzisyen olmayanlarda şey farkı çıktı. Müzisyenler genel olarak her zaman daha iyi hatırlıyorlar. E, ama... Melodileri dinlerken onlara bir takım işlemler yaptırmıştım. Bazı işlemler daha çok melodilerin yüzeydeki özellikleriyle ilgili. Mesela içindeki uzun notaları say, işte inişlerini çiz, çiz, <gülüyor> inişleri çıkışları kağıt üstünde çiz dinlerken falan. Bazıları ise böyle hani müzik bu müzik siz, sende, sizde nasıl bir e, duygu yaratıyor? Ya da mü, melodi bittiği noktada kafanızda onun bir sonraki 3-4 notasını tasarlayın gibi böyle daha... Anlamsal tırnak içinde daha dibe inen e, e, işlemler yapmalarını istemiştik. E, sonuçlar yani bu iki farklı işlem yapma olayı bir kez müzisyen ve müzisyen olmayanlarda çok paralel sonuçlar verdi. Asıl etkisini gösteren <gülüyor> e, işlemleme şeydi duyguyla ilgili olan e, ki bellek modellerinde böyle duygu çok ön plana e, e, çıkan bir şey değil. Ben bell bellek... Hı. Melek modellerinde e, ayrıştırıcılığa e, dair bir e, şey var bir kavramsallaştırma var ama o o, o pek çalışmadı hala çalıştıramadık. E, galiba dönüp dolaşıp hakikaten bir şekilde onun duygusal tarafının bir ayrış bir başka bir e, özelliği var ama ben biraz şey bellekten şöyle uzaklaşayım. Şimdi genel olarak insanların görsel belleği olağanüstü olağanüstü. Yani ve görsel bellekle işitsel bellek kıyaslandığı zaman muazzam bir fark çıkıyor. Yani işitsel bellekle mesela bir takım çevresel sesleri hatırlamada ile görsel uyarandır hatırlama arasında müthiş bir performans farkı çıkıyor. Görsel çok çok daha iyi. İşitselde de ilginçti. <gülüyor> e, bir takım çevresel seslerle müziği karşılaştırdığınız zaman müzik en kötü performansı gösteriyor. Yani bir gariplik var müzikle ilgili. Sonra şunu düşündüm. Demin de evrimi konuştuk. Aslında normal gerçek hayatta müziğin ezberlenmesi böyle bir böyle 20 tane farklı fragman dinlediniz. Ondan sonra 20 dakika sonra hadi hatırlayın gibi bir şey yok. Yani müzik inanılmaz tekrar üzerine kurulu bir şey. Yani ezberi kendiliğinden aslında o Pavlovian ...koşullanmayla olan bir şey. Yani dolayısıyla insan müziği icra ederken aslında kendiliğinden veriyor Uy e e Uyaran cevap, uyaran cevap zincirlemesiyle. Onun için ben giderek bizim aslında müzik belirliğinde yaptığımız araştırmaları biraz problemli bulmaya başladım. Onun için ben şimdi şey gelmek isterim. E bebek gelişimi çok çok ilginç... O kadar küçük bebeklerde yani dört aya kadar inebiliyorlar. Bazen iki aylık bebeklerle de bulgular yayın olarak çıkıyor. Ama genel olarak çok çok erken bir yaşta şeyi görüyorsunuz. Perdeler arası ayrıştırabiliyor. Ritim farklılıklarına hassas. Mesela küçücük bebekler bir melodiyi verdiğinizde sonra o melodinin bir başka bir notadan aynı melodinin aktarımını yaptığınızda belirli bir süre geçtiğinde onu aynı gibi görüyor. Aynen aslında bizler gibi. Yani mutlak e, mutlak perde, absolut e, perde değil göreceli e, perdeler arasındaki ilişkileri olduğu gibi kodluyor ve asıl onu hafızasında tutuyor. O da insanları anladığımız kadarıyla diğer hayvanlardan ayıran bir şey. Onlarda daha çok Lhasa 440 frekans temelli ...perdeyi hatırlıyor. Büyük gıştaltı o kadar... ...tutmuyor aklında. Bizde daha çok... ...o büyük gıştaltı, o formu aklında tutmuyor. O bebeklerden itibaren başlayan bir şey. Ve küçücük bebekler... ...aslında farklı müzik türleri. Mesela... ...batılı bir bebeği... ...beş aylık, Hint müziğinden... ...gayet böyle onun aslında kendi müziğinde olmayan... ...o çok dar perde farklarını... ...verdiğin zaman onu ayırt edebiliyor. Farklılaşmayı hemen fark edebiliyor. Ama büyüyünce... Yavaş yavaş kültürlenme denen şey oluyor ve yavaş yavaş onu duymamaya başlıyor. Ee, Armonik bilgi ne zaman geliyor falan. Bütün bunlara da çok çok ilginç e, çalışmalar var. Dolayısıyla hani bir be yani bebekler bu kadar erkenden bu kadar duyarlıysa bu gerçekten e, e, belirli bir biyolojik altyapısının olduğuna işaret ediyor e, gibi geliyor. E, evet, herhalde muhtemeldir ki aslında. E, müzik algısını e, e, mümkün hale getiren e, bir takım e. beyin gelişmeleri olmasının e. yanı sıra insan türünün evrimi sırasında insanın müzik yapabilen e, bir tür olması da belki beyin gelişmesine e, bu evrimsel süreç içinde katkıda bulunmuş. E. Böylece karşılıklı bir e. E, etkileşimle e, bugün bulmuş olabiliriz. E sonuçta insan kültürü içindeki en önemli belki bir tanesi tarihlenecek müzik dediği gibi birçok evrensel tarafları da var. Belki şu soruyla o zaman programın sonuna geliyoruz. Kapayalım. Ee, i̇nsan için bu kadar temel ve önemli olan müzik e, doğada belki bizi şaşırtacak derecede nadir gözüküyor. Yani bu e, Müzik dinlemekten hoşlanan, el çırparak, e, tempo tutan e, filan çok fazla canlı görmüyoruz. E, müziksel yöntemlerle iletişim kuran işte bazı kuşlar filan e, var ama genel olarak e, müziksel canlılar, bütün canlılar e, e, dünyasına baktığımız zaman e, bir azınlık. E, e. Bunun niye böyle olmuş olabileceği hakkında e. belki son bir... E, e, Düşüncen var mı? Evet. Öyle kapatacak evet. bu müziğin evrimi serisini. Evet, bana öyle geliyor ki insan homo sapiens'ten itibaren böyle bir motor hareket ağırlıklı canlıdan motor hareketli olmayan yani müzik ve ondan sonra dil ağırlıklı bir canlıya dönüştük. Şeylerde hayvanlarda bütün o hani müziğin fonksiyonlarından bahsettik. Topluluk içinde o bir olma hali kolektif şey... Birbirinin işte yani o birlikte hareket etme halinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. İnsanlar o bir şekilde motor şeyden işte birbirinin bitlerini ayıklamaktan bir daha soyut bir şeyi dönüştü. Ve müzik onun yerine geçti gibime geliyor. Aslında uzun zaman bana aslında müzik ve motor hareket arasındaki ilişki çok çok ilginç. Yani o alanı alanıyla de ilgili ona dair de çok enteresan bir teori var. Çünkü motor hareket aslında dünyanın en karmaşık şeylerden biri. Yani karmaşık bir hareketi icra etmek çok çok karmaşık bir şey. Keza müzikte bir çok karmaşık bir dizilim. Yani e, böyle e, bir peş peşelilik ama o peş peşelilikler aslında belirli bir üst şeylere, e, cümlelere bağlanıyorlar filan. Bu hem motor harekette var hem müzikte var. Şimdi bizim müzik o kadar ağırlık kazanınca artık e, ya yani hayvanlarda şey öbürüne gerek kalmadı. Hayvanlarda da motor tümüyle yeterliydi. Dolayısıyla ihtiyaç yoktu gibi olabilir. Bilmiyorum. <gülüyor> evet. Ee, tamam. Çok teşekkürler. Ee, bu aslında müziğin evrimi serisini kapatmak için de bence çok yerinde son düşünceler. Ee, bugünkü konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi e, Psikoloji Bölümünden e, öğretim üyesi Esra Mungandı. Kendisi hem bir bilişsel psikolog hem bir müzisyen ve bu ilgi alanlarını birleştiren bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Esra çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. Yine bekleriz. <gülüyor> <Sağ olun. gülüyor> Kısadır aradan sonra evrim serisine devam edeceğiz. Geçmiş programların kayıtlarını ve Başka görsel e, ve yazılı materyalleri e, Twitter sayfasından Açık Bilinç e, etiketiyle izlemeniz mümkün. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra. Bugün Ferel Kabil ile birlikteydik. Can yoktu. Selahattin de ikisi de izinliydiler. Biz Emre Gümüşer yalnız destek vermeye devam etti. Biz bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. <Gülüyor>